Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar: Damla Özdeğer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde Damla Özler'le berabersiniz ve yayın masamızda Feryal Kabil bana destek veriyor. Bugün hemzeminde geçtiğimiz hafta başladığımız dünyadan ve Türkiye'den sosyal fayda haberleri turumuza devam edeceğiz. Pek çok alandan sosyal faydayı ilgilendiren hem şirketlerden hem sivil toplum kuruluşlarından haberlerimiz var yine bugün. İlk haberimiz aslında bir çağrı da aynı zamanda. Türkiye'nin büyük topluluklarından birinin kurucusu ve onursal başkanı İbrahim Bodur'un anısını ve mirasını yaşatmak amacıyla Türkiye'nin gelecek vadeden sosyal girişimcilerini ödüllendirilecek bir ödül başlatıyor başlatılıyor. İbrahim Bodur sosyal girişimcilik ödülüne katılım koşulları önemli bir sosyal sorunu çözmek için yaratıcı bir fikir ve sürdürülebilir bir uygulamayla yola çıkmış, başarılı bir proje ve büyüme potansiyeli gösteren tüm sosyal girişimciler için demek mümkün... Ee... Son başvuru tarihi 13 Ekim 2017 hatırlatmış olalım. Ön değerlendirme 6 Kasım'a kadar sürecek görünüyor. Seçici kurul değerlendirmesi de 1 Aralık'ta son bulacak ve 13 Aralık'ta da bir ödül töreni olacak. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü kapsamında birinci olan sosyal girişimci 30 bin liralık bir para ödülüyle desteklenecek ve projesinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.'' Buradan başka bir habere geçelim. Sosyal girişimcilikle çok ilgisi olmayan ancak bu alanda da pek çok yapılabilecek işin olduğunu gördüğümüz. Sivil sayfalardan Şule Serter'in bir değerlendirmesi ve derlemesi bu. Kadınlar ve erkekler arasındaki kazanç eşitsizliği ile ilgili bir haberimiz var. Kadınlar için ömür boyu düşük ücret aileler için daha az gelir ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri genelinde daha yüksek yoksulluk olan oranları demek kadınlar ve erkekler arasındaki kaza kazanç eşitsizliği aslında bu tüm dünya için geçerli. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadınlar mesleki olarak aynı seviyede oldukları erkekler ile eşit ücret alırlarsa çalışan kadınlar için yoksulluk oranı yarı yarıya azalacak ve ekonomiye 482 milyar dolar kazanç sağlanmış olacak deniyor. Ee, bu kadın erkek eşitliği özellikle de eşit Eşit işe eşit ücret meselesi çok kritik meselelerden biri. Ee, eşit ücret her eyalette çalışan kadınlar için yoksulluğu azaltıyor. Bunu aslında biraz genişletip e, dünyada e, yoksulluğu azaltmaya yardımcı olacaktır demek mümkün. Cinsiyete dayalı ücret farkının kapatılması her eyaletteki ve dünyadaki pek çok ülkedeki yoksulluk oranlarını düşürecek. Ve birçok kadın ve aileye ekonomik güvenlik sağlamakta yardımcı olacak deniyor. Araştırma sonuçlarına bakıyoruz. Çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri kökenli. Bu sonuçlar e, ancak hepsini uygulamak uyarlamak mümkün buraya da Amerika Birleşik Devletleri genelinde eğer 18 yaş ve üstü kadınlar aynı yaşlardaki aynı eğitim düzeyindeki kadınlarla aynı saatlerde çalışan ve aynı sosyoekonomik düzeye sahip olan erkeklerle aynı ücreti alıyor olsalar kadınlar arasındaki yoksulluk düzeyi %8.2'den %4.0'a düşecek bunlar oldukça ciddi rakamlar. Ee, hazır çalışma koşullarından bahsetmişken bir başka önemli haberi daha gözden kaçmasın deyip geçelim. Yine Türkiye'den bir haber, e, özel bir haberdi bu aslında sözcü muhabiri Engin Ese'nin haberiydi. E, dünyada 46 milyon kişi modern köle statüsüne sahip. Küresel kölelik endeksinde Türkiye 480 bin kişiyle en çok modern kölenin bulunduğu 14. ülke olarak kayda geçti. E, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD iş dünyası temsilcileri, sendikacılar ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sorumlu İş idaresi küresel forumunda da tartışma konusu olmuştu modern kölelik. OECD personel şefi ve G20 özel temsilcisi Gabriela Remans, bugün insan kaçırma, zorunlu çalıştırma ve çocuk işçilik gibi biçimlerde kendini gösteren modern köleliğin 15-19. yüzyıllar arasında Afrika'dan götürülüp Amerika kıtasında satılan kölelerin ...dört katı kadar insanın hayatını kararttığını söylemişti. Rakamı tekrarlayalım, gerçekten e, dehşet verici bir rakam bir yandan da... Türkiye 480 bine aşkın kişiyle en çok modern kölenin bulunduğu 14. ülke olarak kayda geçti. Sıralamada yükseklerde olmaktan çok gurur duymayacağımız haberlerden biri daha bu. Ee, modern köleliğin en büyük kurbanlarından biri de çocuklar oluyor. Ee, çoğunlukla zorunlu çalıştırma e, ve insan tacirlerinin eline düşenler çocuklar ve onlar bu topluluğun en kırılgan kadınlar ve çocuklar üyeleri oluyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres okyanuslarla ilgili ilk Birleşmiş Milletler Konferansı'ndan sonra okyanusların hiç olmadığı kadar tehlike altında olduğu uyarısında bulundu. Ee, konuşmasında 2050 yılında okyanuslarda balıktan fazla plastik atık olacağını da söyledi. Yine çok e, keyifli olmayan bir haber. Bir yandan da sosyal fayda alanını ilgilendiren haberler diyoruz. Bunlar aynı zamanda sosyal fayda iletişimi için çok kritik kavşaklar yapılması gereken kampanyaları da gördüğümüz nerelerde nasıl mücadelerin e, verileceğini de gördüğümüz e, haberler oluyor. Bir başka haberimiz yine Türkiye'den Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığında online veri tabanlı zorunlu göç kaynak merkezi açıldı. Çevrim içi olarak çalışan platform, genel olarak zorunlu göçe maruz kalan, özellikle Suriyeli mültecilere ilişkin çeşitli güvenilir ve doğru kaynakları bir araya getiriyor. Arama motoru sayesinde veri tabanında bulunan akademik yayınlar, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan raporlar ve değerlendirmeler ve hükümetler arası belgeler kategorisinde de arama yapılması mümkün burada. Merkez, zorunlu göç ve sığınma ile ilgili konularda bilgi isteyen araştırmacıların, üniversiteler ...sivil toplum örgütlerinin, uluslararası örgütlerin, politika yapıcıların, medyanın ve yerlerinden edilmiş kişilerin kendilerine çevrim içi ve ücretsiz erişmesini mümkün kılıyor. Önemli gelişmelerden biriydi bu. Hemzeminde haberlere devam edeceğiz ama bu dört haberin ağırlığı altında bir müzik molası verelim. E, Matisa Hugh'dan dinleyeceğiz. One Day, bir gün savaşlar olmayacak, insanlar yeter diyecek diye umudeden eden bir şarkı. Çünkü umuda da ihtiyacımız var. Silent under the moon. I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown. 94.9 Açık Radyo'da hem zeminde Damla Özler'le birliktesiniz. Yayın masamızda Feryal Kabil var bize destek veriyor ve Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda haberlerine devam ediyoruz. Bu kez hazır umut dolu bir şarkı çalmışken yüzümüze bir gülümseme oturtacak bir haber Hindistan'dan geliyor. 9 yaşındaki Ritima Pandey Hindistan hükümetinin iklim değişikliği etkilerini azaltmak konusunda kendine ve Hindistan halkına olan sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız olduğunu dile getiren daha ...dava dilekçesiyle Hindistan hükümeti aleyhine dava açtı. Son üç yılda binlerce kişiyi öldürdüğü tahmin edilen yoğun yağışlar, ani seller ve sık rastlanan heyelanlar nedeniyle yıkıma uğrayan Kuzeydoğu Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yaşayan Rintim dünyanın üçüncü büyük karbon salıcısı olan Hindistan'ın iklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşması'nı imzalayıp onaylarken verdiği sözleri yerine getirmediğini savunuyor. Davada Hindistan Anayasası'nın, kamu güveni doktrininin, kuşaklar arası eşitlik ilkesinin ve 1980 yılına kadar dayanan dört çevre yasasının uygulanmamasından kaynaklı hukuka aykırılıklar ileri sürüldü. Ülkesinin artan iklim felaketlerini miras olarak almak zorunda kalacağını düşünen Ritima, karar alma sürecine katılmamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını, ülkesinin çevre politikalarını şekillendirmeye yardımcı olabileceği yaşa gelene kadar oluşacak zararların daha da büyümesinin önüne geçmek için hükümete baskı yapmayı kendine görev edindiğini söylüyor. İngiliz Independent gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin aşırı iklim koşullarına neden olacağını olan sera gazı emisyonlarını düzenlemek ve azaltmak için adımlar atmakta başarısız oldu. Bu beni ve gelecek kuşakları etkileyecek. Ülkem fosil yakıtların kullanımını azaltmak için büyük potansiyele sahip ve hükümetin bu konudaki eylemsizliği nedeniyle Ulusal Yeşil Mahkemeye National Green Tribunal yönelmek zorunda kaldım diyor ulusal yeşil mahkeme 2010'da kurulan ve yalnızca çevresel dava, davalara bakan uzma, uzmanlaşmış bir mahkeme niteliği taşıyor. Mahkemeden Hindistan hükümetine atmosferdeki karbondioksit miktarını bilimsel önerileri de dikkate alarak 2100 yılına kadar milyonda 350 parçacığın altına düşürmek adına kendi üzerine düşüne yapmasını sağlamak için bir karbon bütçesi ve ulusal iklim iyileştirme planı hazırlanmasını emretmesini talep ediyor itima. Ayrıca hükümet Fosil Yakıtlardan Uzaklaşmasını Ormanları, orta, Otlakları Toprağı, Mangrovları Korumasını Büyük Çapta Ağaçlandırma Yapmak Suretiyle Tarım ve Ormancılık Uygulamalarını iyileştirmesini De Talep Ediyor ee, Bu Aslında ilk Dava Değil Çocukların Açtığı Hatırlayalım ee, Amerika'da Yaşları 9 ile 20 Arasında Değişen 21 Kişilik Bir Genç Grup Federal Hükümetin Fosil Yakıt Üretimini Desteklediğini Ve Gelecek Kuşakların Hayatta Kalmasını ...tehlikeye atan sera gazı emisyonlarının yarattığı risklere karşı ilgisiz kaldığını iddia ederek dava açmıştı. Benzer davalar yine Belçika ve Yeni Zelanda'da da devam ediyor. Pakistan, Avusturya ve Güney Afrika'da şimdiden kazanılmış davalar var. Hollanda'da ise mahkeme hükümete karbon salınımlarını önümüzdeki beş yıl içinde dörtte bir oranında azaltmasını emretti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iklim çocukları davasında önce olan ve çocukları iklim değişikliğinden korumak amacıyla hareket eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş Our Children's Trust e, oluşumunda yetkili yönetici olan Julia Olson. Bu iklim davası isyan eden ve kendilerinin en temel hakkı olan sabit bir iklim sistemini koruma anlayışıyla ve bilimsel dayanaklı bir iklim eylemi talebiyle hükümetlerini mahkemeye veren küresel gençlik hareketinin bir kanıtıdır. Demiş, bu gençlik hareketi gerçekten umut duymamızı sağlayan e, haberlerden biri. Bir yandan da son derece haklı olduklarını... Onların bu dünyayı miras alacaklarını bu nedenle de şu andaki yönetici kuşakların üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini de gözler önüne seriyor. Hepimize tüm açıklığıyla gösteriyor. İklim değişikliğinden bahsetmişken en önemli etkilerinden biri de tabii gıda meselesi. Dünya gıda programı 4 Afrika ülkesi için acil yardım çağrısı yaptı. An itibariyle özellikle dört Afrika ülkesi Yemen, Somali, Güney Sudan ve Nijerya'da şimdiye kadar görülmemiş nitelikte bir açlık ve e, gıda krizi yaşanıyor. Yaklaşık 20 milyon insanın etkilendiği bu gıda krizine acilen müdahale edilmediği takdirde çok ciddi sonuçlar doğuracağı söyleniyor. Aynı, aynı zamanda... E, ...dayanıklı olmayan topluluklara karşı da güçlendirilme uygulaması yapılması gerektiğini söylüyor Dünya Gıda Programı. Görünen o ki 600 bine yakın çocuk eğer acil müdahale yapılmazsa bu yıl sonuna kadar açlık ve bağlı sebeplerden e, gıda yetersizliğinden hayatını kaybedecek. Çok acil bir yardım çağrısı bu. Dünyanın buna nasıl tepki vereceğini hep birlikte göreceğiz. Çocuklardan bahsetmişken bir başka haberimiz daha var. Ee, Save the Children çocukları kurtarın e, küresel olarak hareket eden ve dünyanın en büyük e, sivil toplum kuruluşlarından biri e, yeni bir indeks yayınladı oldukça ilginç bir araştırma çocukluğun bitişi indeksi e, geçen çarşamba günü yayınlandı 172 ülkenin verilerini karşılaştırıyor ve çocukların... E, neden çocukluğun neden erken bittiğine yönelik ve hangi ülkelerde çocukluğun zorunlu sebeplerden nedeniyle e, erken bittiğine yönelik bir indeks sıralıyor. Görülen o ki araştırma sonuçlarına göre e, pek çok ülkede yaklaşık 700 milyon kadar çocuk çocukluklarını yaşayamıyorlar. Bunların sebepleri gıda yetersizliğinden şiddete e, tacizden e, zorunda evlendirilmelere kadar ve zorunda çalıştırmaya kadar. E, Değişebiliyor. Eğer merak eden var da söyleyelim Türkiye bu indekste 59. sırada az önce söylediğimiz gibi bir başka e, yüksek rakamlarda olmaktan gurur duymayacağımız sıralama daha e, bu raporu önümüzdeki günlerde hemzeminde daha uzun ve daha dikkatli inceliyor olacağız e, ama söylemek lazım ki önden haberler. Norveç, Slovenya ve Finlanda e, bu raporda en iyi skoru alan ülkeler. Mali, Angola, Niger'de en sondaki 3 ülke. Amerika Birleşik Devletleri 36. sırada ve hemen arkasından da Rusya geliyor. Bir başka haberimiz... ...yine e, Güney Afrika'dan ...gelecek. E, son zamanlarda ...hemzeminde pek çok haber okuduk. Dünyanın pek çok ülkesinden sivil toplumun ...çalışmalarını, çalışma ...alanlarını daraltan haberler görüyoruz. Bu haberlerden e, Kuzey, Güney Kore'den ...başlayan, Macaristan'a kadar devam eden e, ...Hindistan'a uzanan e, ...pek çok haberi burada hemzeminde sizlerle de ...paylaştık. Sivil toplum kuruluşlarının ...çalışmalarını yasalarla kısıtlayan ...pek çok sivil toplum kuruluşunu kapatan e, ...hatta... Özellikle yabancı sivil toplum kuruluşlarının ülkelerde faaliyet göstermesini neredeyse imkansız hale getiren yasalar... Rusya'da dahil olmak üzere pek çok ülkede ardı ardına geçiyor. Bunlardan bir tanesi küresel olarak yükselen bu içe kapanmacı trend. Çünkü sivil toplum kuruluşları hem dünyaya açılan hem de dünyanın bilgisini o ülkelere getiren, kısacası daha uluslararası perspektifle iş yapan ve bu perspektifleri de yayma amacı güden kuruluşlar. O yüzden de belki de bu içe kapanmacı ve daha muhafazakar dönemlerde sivil toplum kuruluşlarının ilk hedeflerden biri olmasına çok da ...şaşırmamak gerekiyor. Türkiye'de de benzer bazı yasaları, bazı süreçleri gözlüyoruz. E, bu sefer bu sıraya, bu koraya Güney Sudan katılmış durumda. İlginç bir yasa geçti Güney Sudan'da. E, Uluslararası yardım kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ülkede çalışmak için e, ödemek durumunda oldukları ücreti altı kat arttırdılar. Aslında 600 dolar olan bu kayıt ücreti şimdi 3500 dolara çıkarılmış durumda. Aslında Güney Sudan'da aynı zamanda yerel e, sivil toplum kuruluşları da ödemek zorunda bu türden şey... E, vergileri, Onlarınki de artmış durumda 450 dolardan 500 dolara çıktı. Ama görünen o ki asli olarak hedeflenen şey sivil toplum kuruluşlarından uluslararası olanların ülkede çalışmasını mümkün olduğu kadar e, zorlaştırmak. Bir başka haberimiz ve bu da maalesef çok keyifli bir haber değil. E, dünyanın karşılaştığı en büyük mülteci krizlerinden biriyle yüz yüze şu anda e, insanlık. Suriye Savaşı'nın arkasından gelen büyük göç kriziyle neredeyse dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşları ilgileniyor. Bu göç krizinin önemli ayaklarından biri de özellikle Akdeniz'deki mültecilerin Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilerin hem sağlıklarının hem hayatlarının korunmaya çalışılması hem de bu büyük mülteci akınını mümkün olduğu kadar regüle etmeye çalışmak. Bununla ilgili hemzeminde yine daha önce sizlerle pek çok kampanya ve pek çok uygulama da paylaşmıştık. Hatta Ödül alıp ondan sonra hiç çalışmadığı görülen bir uygulamayla da karşılaşmıştık Kampanyalar devam ediyor UNDP'den Birleşmiş Milletler'in pek çok kuruluşuna Sivil toplum kuruluşlarından özel sektörlere kadar pek çok kişi ve kurum bu alana müdahil olmaya çalışıyor. Bir şekilde insanlık başa çıkmaya çalışıyor. Gerçi bu mülteci kriziyle nasıl başa çıkacağımız herkesin her zaman söylediği gibi insanlığın bu konuda verdiği bir sınav olacak. Ee, henüz bu sınavdan çok iyi Yıldızlı pek ile geçmiş olduğumuz söylenemez. Ee, i̇şte bu alandan bir haberimiz var. 3 sivil toplum kuruluşu Akdeniz'deki mülteci kurtarma operasyonlarını durdurdu. Bunun için sebep olarak da Libyalı otoritelerin ve Libyalı ıı, kıyı muhafızlarının saldırgan tavırlarını gösterdiler. Save the Children, ıı, Almanya'dan CI ıı, ve Medicine Sans Frontieres yani MSF operasyonlarını durdurdular. Çünkü tayfalarının artık ıı, can güvenliği olmadan çalıştığını düşündüklerini ve bundan sonra ...bu güvenlik açığı ve karşılaştıkları ağır saldırılar nedeniyle kurtarma yapamayacaklarını söylediler. Öte yandan da Frontex'in başkanı bu kurtarma operasyonlarında sivil toplum kuruluşlarının çok da verimli çalışmadıklarını ve özellikle de e, güvenlik ajanslarıyla... Ve e, her ülkenin kendi e, teşkilatlarıyla iyi koordine olamadığını söylüyor Bu koordinasyon eksikliği aslında sadece sivil toplum kuruluşlarıyla ve e, güvenlik e, teşkilatlarıyla değil Aynı zamanda ee, pek çok kuruluş arasında da var. Bundan birkaç hafta önce hemzeminde aktardığımız İtalyan kıyı muhafızlarıyla geçen konuşma ve arkasından mültecilerin kurtarılamaması ile ilgili meselede e, bunun ne kadar ciddi boyutlara vardığını, mültecilerin hayatını da tehdit ettiğini görmüştük. 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde Damla Özler'le beraberdiniz. Yayın masamızda Feryal Kabil vardı destek veren. Haftaya sevgili ortağım Rauf Kösemen'le de birlikte hemzeminde olacağız. İki hafta boyunca dünyadan ve Türkiye'den farklı sosyal fayda haberlerini verdik. Yine bir çerçeve oluşturmaya çalıştık. Haftaya tekrar özel konulara, özel sivil toplum kuruluşlarına ya da özel projelere yöneliyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için, fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan sunanlar Damla Özler ve Rauf Kösemen.